DOSTU SEZİN OKULU SUNAR Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın hoş geldiniz. 2014'ün son bir dolap kitap programındayız. Ee, ve ben bir dedektiflik öyküsüyle başlayacağım bugünkü programa ee, yazarını çocuk kitaplarıyla az çok ilgilenenler hemen tanıyacaklar Hans Yannich'in yazdığı bir kitap bu daha önce resimli kitaplarına yer vermiştik bir dolap kitapta Alman yazar Hans Yannich'in Bay Yaramir ve Çalınan Elmaslar bir dedektiflik hikayesi alt başlığıyla yayınlanmış kitabından söz edeceğim Can Çocuk'tan çıktı kısa süre önce e, dilimize çeviren de Genç Osman Yavaş e, Ute Krause'nin resimleri var e, kitapta e, bu bir seri serinin ilk kitabı sanıyorum devamı da gelecek e, bildiğim kadarıyla Almanca'da 3 kitap yayınlanmış şimdilik bu e, ilk kitap ve eee öykü Lord Huber ile Bayram Yaromir'in tanışmasıyla başlıyor. E, lord Huber, işte e, elinde bastonu olan işte siyah renkli, gümüş saplı bir baston taşıyan e, bir lord ve eski bir dedektif. E, usta bir dedektif deneyimli. emekliye mi ayrılmış emekli ama yani ufak tefek e, olayları yine çözüyor zaten e, insan dedektif olunca huyu <gülüyor> <Tabii>. kurusun <gülüyor> vazgeçemez e, gizemleri soruşturmaktan ama e, bir yardımcıya ihtiyacı var o yüzden bir seçme yapıyor Hikayeyi... dedektiflik işleri için mi yardım? evet evet e, yani Sherlock Holmes ve Dr. Watson Hı. gibi düşün e, doktorunu arıyor Lord. Ee, ve e, öykü de böyle başlıyor. Birinci bölümde e, Lord Hubert'in Bay Yaramir'le konuşmalarına e, işte aralarında geçen konuşmaya tanık oluyoruz. İşte e, Lord'un o elindeki baston mikrofonlu bir baston. Mikro, bastonu uzatıyor Bay Yaramir'e. Bay e çok etkileniyor. O içine mikros, mikrofon yerleştirilmiş bir baston dahice diyor. Ee, i̇şte Lord Hubert bastonun özelliklerinden bahsediyor. Bir yandan da Bay Yaramir'in Kişilik özelliklerini anlamaya, onu tanımaya çalışıyor işte. Biraz hafif bir James Bond bastonu. Evet. Yani. <gülüyor> Q Q ha, mıydı? Q'un evet. alete gibi. Ee, Lord Tuber soruyor işte en büyük korkunuz nedir? Diyor Bay Ramirez çok fazla düşünmeden yanıt veriyor. Uyurken bir uçan dairenin üzerine, üzerine iniş yapmasından e, korkarım diyor. Ee, Lord Tuber şaşırıyor falan ama işte. E, Başka sorular soruyor. İşte e, rüyalarından bahsediyor. E, İngilizce bildiğinden birazcık e, haberdar oluyor. İşte Bay Yoramizin işte kendi çapında öğrenmeye çalışıyorum diye çok da alçak gönüllü. E, ondan sonra iyi bir dedektifin e, her gün işte gazete okuması gerektiğinden konuşuyorlar. Zaten Bay Yoramit İngiliz gazetelerini tercih ettiğini söylüyor yani günlük gazeteyim kahvaltısından önce mutlaka istermiş. böyle bir prensibi var. Ve son soruyu soruyor Lordu. Denizli aranız nasıldır? diyor. Büyük ve muhteşemdir diyor. Bayıyorymiş. İşte görmek şarttır diyor. Lordu düşünüyor. Tamam diyor. Cevaplarınız için teşekkür ederim diyor. İşte bir form veriyor. Formu dolduruyor ve ee, görüşmek üzere diyor işte 38. sıradaymış yani 30 daha önce 37 kişiyle görüşmüşler ee, pardon 30 37. sırada yani o kadar kişiyle hmm. görüşmüş ve e, Bay Bayramir heyecanla beklemeye başlıyor acaba kabul edilecek mi edilmeyecek mi diye bu arada küçük bir ayrıntıyı söylemeliyim. Evet artık sanırım söylemelisin yani ben hani sustum ama ee, Bay Bayramir bir sosis köpek. <gülüyor> Yani bunca süre yapılan bütün konuşma Lord'la bir sosis köpek arasında geçiyor. Ee, yani ilk başta okurken ilk sayfada anlamıyorsun. İkinci sayfada da hani bir köpekle bir adam yan yana duruyor falan ama konduramıyorsun. Lord'un <gülüyor> yanında insanın <gülüyor> Tabii, köpeği oturuyormuş köpeği, değil mi? gibi. Evet. Meğerse bu prensipleri olan her gün gazetesini kahvaltısını yanında isteyen, İngilizce öğrenmeye çalışan ve denizde çok hayran. <gülüyor> UFO'lardan korkan Bay bir bir köpekmiş ve dedektiflik başvurusunda bulunmuş. Elbette ki seçmeleri o kazanıyor ve daha başlar başlamaz bir işe çıkıyorlar. Lord Huber bütün her şeyini sağlıyor ona. Anında Daily News geliyor kapısına. <gülüyor> i̇şte kalacakları Kalacağı yeri görüyor. İşte Lord Hubert'in evine taşınıyor. İşte kendi daha önce yanında kaldığı kişi bir süre önce ölmüş. Ee, ve o da hani ne yapacağını bilemez ve biraz da çaresiz bir durumdayken bir anda böyle şartları değişiveriyor. Ama Lord'un evinde kalmadan hemen yola çıkıyorlar Hı -hı. ve e, bir sayfi evin işte bir otele tatile gidiyorlar. Ya daha doğrusu tatile gitmiş insanlar var orada ve orada bir takım olaylar yaşanmış. Onlar da kendilerine tatilci süsü verip. Onlar da oraya gidip yerleşerek işte e, otelde. Lord'un bir de Ferdinand diye bir adamı var. Orada garsonluk yapıyor. Ondan bir takım bilgiler alıyorlar. Elmaslar Çalınan elmaslar söz konusu. Ve o elmasları kimin çaldığını bulmaları gerekiyor. İşte otelde bazı insanlar kalıyor. Polis bir soruşturma yürütmüş ama henüz bir şey bulunamadığı için Otelde kalanları bir süre daha orada tutacaklar ve bu arada bizim Lord ve yardımcısı da yeni yardımcısı olayı çözmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bir otel dolusu ilginç karakter evet. bekliyorum ben şu anda. Evet yani ilginç karakterler işte bir tane güzellik yarışmasında birinci olan köpekli onun sahibesi var. Yani köpeğin çok böyle belli kuralları var işte. Huyu suyu belli. Zaten çok da ünlü bir köpek. Bizim Bay Yaramir o köpekle köpeği kolaçen ediyor bir yandan. Bir yandan Lord Hubert'in zekice oyunları var. O oyunları gözlemleyerek işte bir takım ufak planlar kurarak diğer kişileri nasıl diyeyim tuzağa düşürüyorlar. Evet. Çeşitli biçimlerde ve bu şekilde ağızlarından laf alıyor Lord Hubert ve bütün bu parçaları birleştirerek biz de bir yandan okurken okur olarak hı hı. Agatha Christie kitaplarındaki gibi o parçaları tek tek bir kenara not edip acaba ha. bu böyle şu şöyle mi oldu diye kafanda bir yandan düşünüyorsun. Ee, bir tane yine böyle soylu bir adam kalıyor. Baron Legenstein. Ee, onun mekanik aletlere meraklı olduğunu öğreniyor lordumuz. İşte güzellik Yarışması bilimcisi hmm. köpek ve sahibesi var. Sürekli kavga eden bir karı koca var ee, ve işte elmasları çalınan işte Danimarka kraliyet ailesine ait elmaslarmış bunlar. O aileden gelen yaşlı bir hanımefendi var ve e, o işte odasından çok çıkmıyor zaten çok üzgün. Odasının içinde duran kasadan çalınmış hmm. ve odaya girip çıkan kimse yok. Ve kasa boşaltılmış durumda. Baya gizemli bir durum Asıl aslında. Asıl olayımız bu yani. Evet yani Hı -hı. o elmaslar çalınmış Hı. ve kimleri götürdü, nasıl götürdü bunu bulmaya çalışıyorlar. Ve işte tek tek Lord farklı biçimlerde o insanlarla konuşarak, bilgileri toplayarak en sonunda... Ee yine Agatha Christie kitabının final sahnesi gibi. var. <gülüyor> evet, herkesi bir yere topluyorlar ve Aa bak a, Herkül Poirot şey bıyıkları onlar. Evet, be onun beyazıymış, <gülüyor> evet. beyaz bıyıklar. Herkül Poirot'nun şeydir siyah. Doğru, evet. Parlak bir dönleri böyle şey yapar. Oo, tabii tabii onlarla. nedir <gülüyor> ne? Briantim mi? Briantim miydi? Ne yapıyor? Kaytan bıyık oluyor işte. <gülüyor> Kaytan bıyık. Ee, bizim lordumuz çok sevimli böyle yaşlı tonton bir ihtiyar. Ee, ve bu arada tabii hem birbirlerini de tanımış oluyorlar, hem de ilk macera aldığı için biz de karakterleri aşina oluyoruz. Sonunda her dedektif hikayesinde olduğu gibi olayı çözüyor kahramanlarımız. Ee, ve Peki hiç bir uçan daire karışıyor mu olaylar? Hani başta anınca çünkü hani biliyorsun ya yani ilk perdede silah görünürse üçüncü perdede kesin patlar tabii yani. Tabii o ee, var yani orada hani e, bir barondan söz ettim ya mekanik aletlere meraklı diye onun işte e, uzaktan kumandalı e, nesneler yapıyormuş böyle hobisi Hı -hı. bir tane de UFO yapıyor e, Lord Hubert de çok etkileniyor zaten bundan. ondan ondan e, bir şeyler satın almak istiyor onun yaptığı ürünler falan orada bir UFO söz konusu ama e, bizim diğer kahramanımız Bay Romir e, bu korkusuyla çok güzel baş ediyor Hı -hı ve sonunda dediğim gibi hikayeyi çözüyorlar. Ee, kısa kısa ve her bölümün başında e, işte birinci bölüm ki bu bölümde ünlü bir dedektif 3 soru soruyor. Bir baston inanılmaz işler başarıyor ve tanımlanamayan bir uçan nesne heyecanı neden oluyor <gülüyor> diye kısaca o bölümü de özetliyor. Ee, resimleri işte Ute Krause'nin yaptığı resimler mavi. Evet evet o çok tonlarında. güzel. Benim çok hoşuma gitti yani işte mürekkeple her... su bir arada kullanmış. Evet evet mavi mürekkeple ve siyahla yapılmış desenler var. Ee, her bölümün başında işte bölüm aralarında da o karakterleri ya da o an anlatılan sahneleri canlandıran. Mavi hiç soğuk değil o çok ilginç. Evet çok gerçekten kitaba ayrı bir hava katmış Hı. bu resimler. Yani resimlerin çizgisi de çizgi üslubu da çok hoşuma gitti benim. Yani bilmediğimi çizer. Yani sevdiğim çizerler arasında ekleyebilirim. Çok hmm. hoşuma gitti çizgisi. Ee, ve hikayenin sonunda e, olay çözülüyor ve biter bitmez daha bu olay kahramanlarımız hemen başka bir e, olaya doğru yola çıkıyorlar. Ha Tabii onu veriyor, an devamı gelmiyor. Yani. Evet, yani ha, iki... bak bu fenaymış. Texas Tomikçiler öyle olur ya. Evet, yani bu noktalanıyor. Diğer olay başlamıyor, sadece diğer olaya dair. Bir bilgi veriyor işte ünlü bir tablo bir müzeden ha. çalınmış. Fikir veriyor sadece. Ee, yalnız müzenin dışına çıkmamış tablo ama müzenin içinde de yok. Nasıl olur bu diye. Dışına yani çıkmadığını çok... nasıl biliyorlarmış o zaman? Ee, yani çünkü giren çıkan herkesi güvenlik kapıları kameralardan tespit ediyorlar. Böyle bir şey yapılmamış yani çıkarılmamış. Yani gerçekten ilginç bir problem var işin içinde. Hayırdır inşallah. Ve e, bunu çözmek üzere işte o Ferdinand oteldeki Ferdinand... Müze önden gidiyor, bunlar da peşinden. Ha, o sürekli öyle bir eleman yani. Evet o yardımcı elemanmış meğerse. Ha. Ve e, hadi gidelim diye bitiriyorlar. Sonunda da hadi gidiyoruz deyip hmm. ona gidiyorlar. E, Almanca e, yani Hansyen için kendi e, sitesinde baktım. İşte henüz Almanca da olan ve dilimize çevrilmeyen diğer macerada Viyana'da işte hmm. geçiyor bu müzedeki olay. Bir macera daha var o da Venedik'te geçiyor ve sanırım Leonardo da Vinci ile ilgili hmm. bir şeyler olup bitiyor orada da tam ayrıntısını bilmiyorum. Venedik yanlış de bir değil, şey var Leonardo'nun acaba? Yani işte bir Roma, Roma'dan hmm. Venedik yani bir reyresans hmm. dönemiyle ilgili bir sır olduğunu tahmin ediyorum çünkü Almanca bilmediğim için çok anlayamadım hmm. konularını böyle keyifli çok eğlenceli, eğlenceli tatlı tatlı evet. okunan bir e, dedektiflik kitabı. Bir de polisiyeye giriş için çok güzel yani bu e, şeyler bu, bu, bu kitaplar. Hani şimdi bu polisiye ile ilgili de hani uzun uzun konuşabiliriz aslında. Hani bir türlü böyle çok da iyi, hak ettiği yeri bulamıyor ya evet. polisiye. Ne yazık ki. Ama halbuki ne kadar e, güzel, eğlenceli üstelik hani belki sudoku çözmek gibi bazen falan, değil mi? Tabii sürekli. Tabii sürekli kafanı meşgul evet. eden bir şeyler oluyor. Bu olaylar yaşanırken. E çok iyi bir giriş yani polisiye için. Kesinlikle öyle. Ben çok beğendim. Yani çok severek okudum. Ee, belki ilgilenenler vardır diye e, bu kitabı bir kişiye armağan edeceğiz. Yarın birdolarkitap.com'da e, podcast'te yayınladığımız zaman e, oraya yorum bırakanlardan bir kişiye bay Yaramir ve çalınan elmasları armağan edeceğiz. Can çocuktan. Can çocuktan çıktı Hansi yazdığı Ute Krause Üniversitesi'nde bir serinin ilk kitabı. İstersen bir müzik arasına müzik arası geçelim verelim. artık. Verelim. Müfettiş gadget vardı ha, O yakışırdı. <gülüyor> <gülüyor> evet, müfettiş gadget'ın. Müziğini dinliyoruz. sonra devam edeceğiz.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 Açık Radyo'da bir dolap kitap devam ediyor. Evet bir resimli kitapla devam ediyor. Bir masalla devam masal, ediyor. Evet yani masal e, kitabı bu. Resimli bir e, masal kitabı. E, ya kapak çok çekici. Evet. Onu hemen söylemem lazım. E, kitabın böyle dokusu ya yani bir nesne olarak yine kitabın kendisi gayet güzel. E, ABM yayınları tarafından e, yayınlandı bu kitap. Değirmenler Vadisi adında Noelia Blanco tarafından yazılmış ve Valeria Docampo tarafından da resimlenmiş Türkçe'ye Gülce Gölçen Karagöz e, çevirmiş kitabı e, ya Bu hani masal e, hissi zaten kapakta işte kızıl saçlı bir kız var arkasından rüzgar esiyor o. nedir şu şey puf diye üflersin hani adını unuttum. Hindi bağ mı? Herhalde bilmiyorum işte o şey üfleni tüy tüyü çüşü o var elinde onu üflüyor böyle ama biraz da bulutların üstündeymiş gibi. Halbuki o şeylerin üstünde yani sanki evet. dolu bir yerde falan. Çok çekici bir kapak. Ee, öykü şöyle başlıyor işte Değirmenler Vadisi diye bir yer var. İşte böyle insanlar yaşıyorlar o Değirmenler Vadisi'nde ama bir gün e, her şeyi en iyi yapan makineler geliyor oraya. Öyle geliyor yani bir gün onlar. Ee, ve her şeyi iyi yapmaya başlıyorlar dolayısıyla yani her şeyi iyi yapan makineler ortalıkta olunca e, fazla bir şeye gerek kalmıyor işte tatlı yemek istiyorsan da o yapıyor işte ne bileyim e, masanın ayağı kırıldıysa da o yapıyor neyse yani hepsini o iyi yapan bütün makineler bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor yani, her şeyi yani. karşılıyorlar işte bir tane düğmeye basıyorsun o yapıyor yani yapay Öyle zeka şey. ee, evet <gülüyor> yapay zeka ondan sonra e, dolayısıyla e, işte bu değir şeyler e, değirmenler vadisinde yaşayan insanlar hani bu kadar kolay bir hayata kavuşunca basıyorsun oluyor e, bir şey hayal etme ihtiyaçları da kalmıyor yani öyle e, unutuyorlar hayal etmeyi falan e, işte mesela Böyle tabi romantik unsurlar var işte mesela yıldız kayınca dilek dilemeyi de unutuyorlar filan hani öyle şeyler de var e, öykün içinde. E, ondan sonra işte bu e, şeyi unutunca bunlar hayal kurmayı e, unutunca Değirmenler Vadisi adı üstünde yani. Değirmenlerle dolu bir yer rüzgar değirmenleriyle yel değirmenleriyle dolu bir yer. E, rüzgar esmeyi bırakıyor bir şekilde insanlar hayal kurmayı bırakınca. Evet. Vadide yaşayanların durumu hani o kadar artık şey ki e, kötü ki rüzgarın gittiğini falan bile fark etmiyorlar. Yani artık iyice kopup gitmişler. Yani bu aslında şey gibi ya yani işte sürekli televizyona bakmak gibi bir şey yani evet, yaşadıklar. Uyuşmuşlar durum. yani. Uyuşmuş durumdalar yani. Fakat bir tane e, tabii ki bir arıza var yani orada. <gülüyor> e, işte oranın Değirmenler Vadisi'nin e, terzisi, köyün küçük terzisi. Anna, kapaktaki kızımız. Kapaktaki kızıl saçlı kızımız o bir şekilde hayal kurmayı hiç bırakmıyor. Yani onun e, böyle bir şey var yani e, hani, asi değil hani karşı koymak falan gibi bir şey değil. Sadece hayal kurmayı bırakmıyor o kadar. Kapılmıyor yani makinelere. Ama biraz da işsiz kalıyor tabii yani çünkü e, her şeyi iyi yapan makinalar var yani herkesin işte. Kıyafet ihtiyacın varsa gidiyorsun düğmeye basıyorsun hop oluyor falan ufak tefek sökük dikiş sökük işlerini falan yapıyor yani artık. Onun dışında bir şey yapmıyor ee, bizim terzimiz Anna. Ama e, hayal kurmayı bırakmadığı için de gözü açık yani dışarıya bakmaya devam ediyor. Çok, dikiş dikerken hı. orada kullanılan bir ifade var çok hoşuma gidiyor. Dikiş dikerken de hayal ediyor Aya. ve e, her delik açtığında denizlerden ki, okusun hı, şu, da çok güzel anasın. E, Anna ufak tefek sökükleri dikmekten başka bir şey yapamaz hale gelmiş. Oysa dikiş iğnesiyle kumaşa her delik açtığında denizlerden danteller işlediğini, yıldızlardan düğmeler diktiğini, bulutlardan montlar yaptığını hayal edermiş. İşte bu sayede e, Anna kurtuluyor e, makinalarda. Ve bir gün, e, bir akşam işte dolunay var filan. Böyle işte dolanıyor ortalıkta uyumamış yine Anna. Bir bakıyor öyle uzakta değirmenlerin olduğu yerde Kocaman bir karaltı var. Gidiyor oraya işte. Bay ara Bu şöyle yazılmış. Bay Trekuş. Ee, Baykuş orada. Ne yapıyorsun diye soruyor hanıma. O da diyor ki işte uçmaya çalışıyorum. Yani derdim bu. Ee, ve hani resme bakınca anlıyoruz bu. Yani kendisini kuşkılığına sokmuş bir yetişkin. Kasabanın meczubu herhalde bu da. Vallahi herhalde onu bilemiyorum. Olabilir. Bir tür delilik yaşıyor olabilir. Evet. Ve hani Anna da diyor ki ya ben sana yardım ederim... ...sana kıyafetler dikebilirim o zaman falan... ...ve girişiyorlar bu işe... ...Anna uçmasını yarayacak... ...Baykuş'un uçmasını sağlayacak kıyafetler dikmeye çalışıyor... ama başarılı olamıyorlar... ...yani ne yaparlarsa yapsınlar olmuyor... Ee, ...ve... E, ...akıllarına birdenbire... ...ha bak püf çiçeği bahçesi... ...püf çiçeği demiş bak kitapta onu... Ee, ...hani insanların dilek dilemek için gittik... ...yani çaput bağlamanın bir versiyonu Aha. gibi düşünelim yani... Ee, her şeyi iyi yapan makineler gelmeden önce insanlar oraya gidip dileklerini dilerlermiş. İşte rüzgar o dilekleri teslim alırmış. Üflüyorsun uçuyor ya onlar uçuyor falan. Ee, i̇şte Anna orayı hatırlamış ve oraya gidip ee, bir şey e, söyle adını puf çiçeği koparıp üflüm, üflemiş ve dileğini dilemiş. Yani uçabilir, uçabilir uç, baykuşun uçmasını sağlayacak bir elbise istiyorum diye. Ve sonra savrulan tüyleri, o üflediği zaman savrulan tüyleri takip etmeye başlamış. Ve böylece rüzgar tarağı denilen bir yere, bir dağın tepesindeki rüzgar tarağı denilen yere gelmiş. Buradan rüzgar geçerken saçları takılıyor yani. O rüzgar tarağı denilen tepede böyle dik kayalar var. Tarak gibi duruyor onlar bir nevi. Ve rüzgarın e, şey, saçları takılıyor buraya. Harika şey. Tabii anlı onları e, topluyor ve bunlardan bir kıyafet dikiyor baykuş için. Ve tabii ki e, Baykuş e, bu kıyafet sayesinde e, uçabiliyor. Ve bu olunca yani tekrar birileri hayal kurup hayallerinin peşine düşüp onu gerçekleştirmek için uğraşıp bir de gerçekleştirince rüzgar da geri dönüyor. Ve bunun üzerine e, rüzgar da geri dönünce değirmenler de dönmeye başlıyor. Böyle olunca insanlar bir seslere... Ayıkmak diye bir laf vardır ya yani. Böyle bir kafalarını kaldır. Evet yani bir kafalarını kaldırıyorlar filan. Ve hani bunun üzerine her şeyi en iyi yapan makineler Cozurt diye susuyor. Yani o makineler böylece işlevsiz kalıyor. Ve işte köyde hayat normale dönüyor. İnsanlar hayal etmeye başlıyor. İşte rüzgar esiyor, değirmenler dönüyor. İnsanlar tekrar hayal etmeye başlıyor ve e, bu makinelerin yarattığı uyuşuk yaşantıdan e, uzaklaşıyorlar ve bu arada e, artık göklerinde köyün e, uçan bir baykuş var. Yani baykuş orada uçuşup püf çiçekleri de uçuşmaya püf çiçekleri de uçuyor. Onlar da Yaşasın çok sembolize evet, e, gayet de sembolize şey edilmiş, e, stilize edilmiş sembolize diyorum, stilize edilmiş biçimde zaten evet. bu. zaman zaman rastlıyoruz. Yani burada çok ilginç. Şimdi masalsı böyle bir Çizgi var. Renkleriyle, ışıklarıyla vesairesiyle. Ama arada tamamen çizgiye dönük. Çocuk çizgisi gibi farklı parçaları i̇ki var. İki ayrı tabaka, evet, iki, iki ayrı katman gibi duruyor. Gibi. Iki, ama birbirine son derece de bağlı yani. Evet. Gayet de organik olarak bağlılar birbirlerine. Bu da tabii çok ilginç bir hava veriyor resimlere. Ee, şimdi kitap, e, yani böyle bir öykü. Hani böyle hüzünlü bir tonu var. İşte yumuşak yumuşak bir tadı var. Mutlu ee, bitiyor mutlu ama. Mutlu bitiyor. Umut dolu bir öykü. Yani çok çarpıcı bir öykü filan değil. Mesela rüzgar tarağı hani bu güzel bir fikir işte o. onla hoş evet. şeyler. Ama böyle acayip çarpıcı bir öykü değil. Fakat görselleriyle birleştiği zaman bu masal hı hı. gerçekten çok etkileyici e, bir hale ben bürünüyor. Ben biraz okuduğumda o e, başta robotla robot diyeceğim işte o ha, makineler, yani, makineler. dediği. E, makinelerin bir anda gelmelerine çok şaşırmadım da çünkü yapay zeka diye düşünürsek Hı. gerçekten böyle çok gelişmiş bir zeka olarak orayı istila edebilirler. Bu mantıklı geliyor da sonunda bu kadar kolay Gitmelerine biraz şaşırdım. Yani masalın o kısmı birazcık benim için açık kalmış. Olabilir ee, evet. Onu biraz daha havada kalıyor okuyan, olabilir. Kendisi e, oraya bir sürü bir şey ekleyebilir. Yani evet hani zaten makinelerin niye geldiği, nereden geldiği de belli değil. Dolayısıyla hani nasıl gidecekleri Hayden de belki... Haydan gelen uya gider. Aynen <gülüyor> öyle. O kadar önemli değil. Yani. Asıl hikaye o makineler olmadığı için evet. belki ihmal edilebilir gerçekten de o parçalar diye düşünmüş yazar sanki. Ee, i̇hmal de etmiş. Ee, evet yani hani biraz böyle düşündürebilir insanı ama sonuçta masalın hedefi o değil sanki evet. ve e, finalde e, söylediği şey de e, yani böyle e, hani umut veren işte e, hayallerle hayallerin peşinden koşmakla ilgili falan gayet güzel hani evet. o anlamda da tatmin edici aslında evet ve başta ee, dediğin gibi kitabın kendisi bir nesne olarak, olarak çok güzel gerçekten, evet, gerçekten. Elini alıp keyifli. da böyle Okuyasın geliyor. Evet evet böyle dokunmayı seveceğim türden bir kitap benim. Evet böyle yumuşak bir yüzey evet. yani bu. Ee, evet böyle şimdi kitabı tabii bir de e, adını, kaçıranlar adını tekrar için söyleyeyim evet. adını kaçıranlar için. ABM yayıncılık tarafından yayınlandı Türkçesi Değirmenler Vadisi adlı bir kitap bu. Noelia Blanco ve Valeria Docampo do tarafından Yazılmış ve resimlenmiş bir kitap bu. Türkçe'ye çeviren de Gökçe, Gökçen, Karagöz. Yayının sonuna geldik. Evet. Gelecek sene görüşmek üzere. Esprisini yapmadan bırakmayacağım. <gülüyor> evet şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Görüşmek evet, umut üzere. Umut dolu bir yıl olmasını dilerim. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulaneler Banu Aksoy ve Yıldray Karagüney. Kitap dostu sizin okulu sundu.